Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz, ben Canan. Ben Deniz. Bu programda Şiddetsiz İletişim Yönteminin kurucusu Marshall Rosenberg'in Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim kitabının izindeyiz. Evet, 11. bölüme geldik. Gücün koruyucu amaçla kullanılması. Bu... Gücün koruyucu amaçla kullanılması ya da koruyucu güç kullanmak e, şiddetsiz iletişimde nasıl oluyor bölümü benim hala anlamaya, keşfetmeye e, kendi hayatımda farkında olmaya çalıştığım bir yer. Evet. Koruyucu güçün için bazen durum, diyalog kurmak istemeyen birisi olduğu zaman genellikle değil mi? Birisinin e, hayatını kurtarmak veya birinin hakkını korumak söz konusu olduğunda gücü kullanıyoruz. Mesela en kolay örnek hep bu <gülüyor> caddenin ortasına fırlayan çocuğu gidip kucaklayıp e, kaza olmasın diye onu kurtarmak gibi bir şey. Böyle benim kafamda bunu düşününce evet burada koruyucu güç kullanabilirim. Genellikle hayat kurtarmayla ilgili değil mi? Koruyucu güç kullanmak yani tehlikeden dolayı iletişim kurmaya bir öyle bir zaman yok Gidip bir an önce kurtarayım diyen bir niyetli yaklaşıyorsun karşı tarafa. Cezalandırmadan nasıl güç kullanmak gibi bir şey bu koruyucu güç. Sende nasıl? Bu söylediklerin benim için de anlamımı en kolaylaştıran örnekler Canan. Ben koruyucu güç dendiği zaman önce güç nedir diye düşünmeye başladım. Ve bu şiddetsizlikle güç kullanımı arasındaki ilişki nedir diye düşünmeye başladım. İnsan olarak her birimizin gücü var. Bununla birlikte bu gücü şefkatle kullanmak nasıl mümkün diye sorduğumda koruyucu gücü anlama kapasitem arttı. Ee, bunu yaparken de e, bana en e, faydalı olan şey aslında çatışma konularını düşünmek. Yani bir çatışma olduğunda e, ya, dediğin gibi yaşamsal bir tehlike ya da fiziksel bütünlüğüme ya da birinin fiziksel bütünlüğüne yönelik bir tehlike oluştuğunda... Burası hızlı bir şekilde şiddeti engellemek istediğim bir yer haline gelebiliyor. Şiddeti engellerken bu şikayet ettiğim şiddeti yeniden üretmeden ne yapabilirim? Hem karşımda yani içinde bulunduğum durumda şiddet varken nasıl olacak da şiddeti yeniden üretmeyeceğim? Bu sorunun cevabını düşündüğüm zaman koruyucu gücü daha fazla anlamak istiyorum. Koruyucu gücü kullanmanın tek amacı korumak, yani kınamak, ayıplamak, suçlamak ya da cezalandırmak değil. Yani niyetle de birazcık bağlantıya geçersek daha iyi anlayabiliyoruz gibi geliyor bana. Ee, yani şimdiye kadar hep şöyle konuştuk. İşte anlaşmazlık içindeki iki taraf birbirine ne gözlemlediğin, ne ihtiyacı olduğunu tam olarak ifade edebilirse, her iki tarafta karşısına empati verebilirse bir şekilde... Ee, bir ortak bir ihtiyaçta herkesin ihtiyacını gözecek bir çözüm bulunabiliyor. Yani bu gücü birlikte kullanmak. Hani öyle bir şey de var değil mi? <gülüyor> koruyucu güç, güç, gücü birlikte nasıl kullanabiliriz? Koruyucu güçte niyet daha farklı, daha çok böyle hayat kurtarma e veya adalet sağlamakla ilgili. Evet, koruyucu güç. E Kullanıyoruz cezalandırıcı güçle ayrımını yaptığımda biraz daha netleşiyor benim e, kafamda. Aslında şiddetsiz iletişimin temeli ayrımlarından biri. Koruyucu güç mü kullanıyorsun, cezalandırıcı güç mü kullanıyorsun buna dikkat etmek. Cezalandırma enerjisini hem kendimde hem de çevremde çok iyi anladığımda aslında e, biraz daha e, koruyucu güç, onarıcı güç Nasıl olabilir oraya bakmaya başlıyorum. Yani eğer benim niyetim e, karşımdakini dediğin gibi cezalandırmaksa ya da e, ben haklıyım o haksız deyip e, intikam almaksa tövbe etmesini istiyorsam değişmesini sağlayacak e, cezalar tasarlamaya başladıysam burası şiddet alanı. Yani burası artık benim içinden çıkamayacağım bir yer haline geliyor Niyetimin şiddetsizlik olmaktan çıkıp Diğerini cezalandırmak olduğu yer Şiddetin başladığı yer evet. Niyetim besmelli, cezalandırmak yani Diğerini de korumak, zarar görmesini engellemek koruyucu güçte Cezalandırıcı güç adı da üstünde cezalandırmak niyetiyle Sana göre kötü davranışta bulunan ama sana göre Değil mi? Orada da böyle bir şey var belki de öyle bir şey yapmıyor hem öyle hem de şeyle de çok ilgili geliyor bana bu cezalandırıcı güç koruyucu güç kavramları cezalandırıcı adalet onarıcı adalet ayrımıyla da çok ilgili geliyor yani düzeltmek tövbe ettirmek had bildirmek gününü göstermek filan gibi yerler Şiddeti yeniden üretmeye başladığım yerler. Marshall Rosenberg kitapta şeyi anlatıyor. Başkalarına zarar verecek şekilde davranır insanlar. Bunun nedeni genellikle bilmemektir. Yani bilmemekten aslında bir tür cehaletten söz ediyor. Ve bu düzeltme sürecini tırnak içinde kullanıyor kitapta düzeltmeyi ama düzeltme sürecinin yolu da cezalandırmak değil eğitimdir diye bir şey anlatıyor ee, bu düzeltme sürecinde cehaleti bilmenin önemini e, altını çizerken e, birkaç tane e, noktaya parmak basıyor bir tanesi ben onu söyleyeyim sen, sen istersen eyvallah. açıkla davanışlarımızın ne gibi sonuçları olabileceği ile ilgili farkındalık eksiğiliğie Evet. Bunun en kolay örneğini çocuklardan verebilirim. Mardin'de her yerde sanat derneğiyle çalışırken şeyi çalıştık arkadaşlarla, koruyucu güç çalıştık aslında. Çünkü çocuklar birbirlerini itip kakıyor, saç çekiyor, vuruyor gibi örnekler vardı. Ve biz yetişkinler olarak Aa, çocuklar birbirine şiddet uyguluyor diye bir hmm. yargıya doğru gidiyorduk. Bunu biraz araştırdığımızda aslında çocukların oyun oynadığını, oyun ihtiyaçlarını karşıladığını fark etmiştik. Trajik bir ifadesi olarak birbirlerine vuruyorlardı. Şimdi iki çocuk birbirine vurmaya başladığında ben ne yapacağım? Çocukların yanına yani nasıl engelleyeceğim diğer arkadaşının işte gözünü morartmamasını? Orada koruyucu güç kullanma giriyor devreye. Yani oraya araya girip önce ayırmam. Herhalde daha akıllıca olur. Ayırdıktan sonra... ...tam şeyi... ...kendi içimdeki enerjiyi fark etmek için... ...şu örnek geliyor aklıma canlı. Ayırdıktan sonra mesela iki tokatla ben atıyorsam... ...evladım niye böyle şeyler yapıyorsun diye... ...burası cezalandırıcı güç kullandığım yani. Genellikle yapılan şey. Evet sokaklarda da görüyoruz. hani Çocuklara özellikle çok kolay yapıyor yetişkinler. Ama ayırdıktan sonra... Bir yetişkin olarak onlarla aynı seviyede hatta boy mesafeme bile dikkat edip belki diz çöküp diyaloğa girebilirim. Ve yaptığı eylemin e, karşısındaki e, çocuğa nasıl bir şey, e, nasıl bir zarar ile ilgili hem onunla konuşabilirim hem diğer çocukla konuşabilirim. Aralarında bağlantı kurabilirler. Hı hı. Ama ilk başta sen orada onları ayırıyorsun. Birinci... Evet, yani... Araya girip herhangi ikisine de zarar vermeden mümkün olduğunca birbirlerine zarar vermelerini de engelleyecek bir eylem yapıyorum. Hatta bunun vücut dilini çalıştık Mardin'de. Şimdi radyodayız göstermem mümkün değil. Ee, vücut dilinde bile hani büyük bir şey var. Ee, yumuşaklıkla araya girip ikisini birbirinden uzaklaştırmak. Omuzlarından tutup bir dakika çocuklar. Evet. Bir duralım demek ki. Bir de şey de hoşuma gitti. Yani eş değer bir yerden onlarla bağlantıya geçmek. Yani böyle güçlü yukarıdan bir yerden değil de hani eş eşdeğer bir e, yerden onlarla bağlantıya geçip ayrılmak. Peki e, bu... E, bunu burada ha, tam şeyi yollamak istiyorum. Her yerde Sanat Derneği'nde bunu birlikte çalıştığımız arkadaşlarıma selam yollamak istiyorum. Oya'nın Oya Kutlu diye bir arkadaşımız var orada. Betal var... E, ...daha Bedran var... ...adını sayamadığım arkadaşlarımız var... ...onların bulduğu şeylerde... ...vücut diline kadar çalışmıştık... ...nasıl olur şefkatle... ...koruyucu güç kullanırız. Evet, bu davranışlarımızın ne gibi sonuçları... ...olabileceğiyle ilgili farkınalık... ...eksikliği şeyle de ilgili değil mi... ...birazcık ona örnek yani... ...iklim <gülüyor> mesela... ...veya işte... ...suyu ne kadar çok kullanıyoruz... ...şey farkında değiliz... ...yani daha çok bize yarar... ...su kıtlığı var dünyada... ...veya işte iklimle ilgili açık radyonundayız... ...onun iklim değişiklikleriyle ilgili farkındalık... ...yani neler yapabileceğimiz ama onun farkında olmadığımız bir sürü şey var. Ya iyi ki hatırlattın... ...tam da aslında gezegene yönelik... ...koruyucu güç kullanımı ihtiyacı içinde olduğumuz çok açık ve net... ...ve bu şeyle de çok ilgili... ...yani bilmemektir diyor ya Marshall... Hakikaten biz şeyi bilmiyoruz yani e, ne olacak canım şimdi alayım şu e, bir litre yağı lavaboya dökeyim deyip döktüğümde bunun sonuçlarını bilmediğim için yani gezegene nasıl bir zarar verdiğini bilmediğim için yapıyorum. Evet. Şey örneği gelmişti aklımıza e, demin konuşurken onu da vermek istiyorum mesela e, Artvin'de maden çıkaracağım. Aslında bu bir sonra vereceğimiz örneğe de giriyor ama maden çıkaracağım ormanı kesiyorum. Ormanı yok ettiğimde bilmiyorum ki yani hani davranışlarımın ne gibi sonuçları olacağını. Bu olabilir. Farkındalık eksikliği diye söylüyor değil mi? Davranışlarımızın ne gibi sonuçları olabileceği gibi farkındalık evet. eksikliği. İkincisi de şeydi başkalarına zarar vermeden ihtiyaçlarımızın nasıl karşılanabileceğini görememe. Evet bu tam da maden evet. örneği yani bizim zenginleşmeye ihtiyacımız var ee, işte e, doğal varlıkları kaynak gibi görürüm o zaman doğal varlık olmaktan çıkarlar keserim ormanı çıkarırım bakırı zenginleşirim parayı kazanırım önümüzdeki 50 yıl kadar ben rahat yaşarım sonraki kuşaklar ne olursa olsun bilmiyorum hatta böyle de bir şey olmaz hep yapıldı bunlar filan gibi düşüncelerden geliyor evet bu, bu da buna güzel bir örnek oldu üçüncü örneğe geçmeden önce bir müzik arası verelim mi? verelim bugün Lady Gaga ve Bradley Cooper'dan Shallow'u dinleyeceğiz Tell me something, girl. Are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times, I find myself longing change And in the bad times I fear myself üçüncü örnekte hak ettikleri için başkalarını cezalandırmaya veya canlarını yakmaya hakkımız olduğuna inanma evet bu şiddetsiz iletişimin e, en temel e, ayrımlarından biri e, biz hep doğru ile yanlışın ötesinde bir yer arıyoruz diyoruz haklı ile haksızın ötesinde bir yer arıyoruz diyoruz çünkü bunun şiddetsizliğin ilk adımı olduğunu ben her gün bir kere daha fark ediyorum eee ben haklı olduğum için diğerlerini cezalandırmaya, canlarını yakmaya hakkım olduğuna inanmaya başladığım anda şiddetin göbeğindeyim. Hem de nasıl? Çünkü kim haklı kim haksız, kim bilecek bunu. Ee, velev ki bütün dünya bir insanın haksız olduğunda anlaştı. O zaman bile cezalandırmak yani cezalandırıcı bir güç kullanmak bu insanın üzerinde hiçbir şey değiştirmiyor. Marshal Rosenberg'in çatışma ortamında bir e, barış dili kitabında çok fazla e, örneği var. Hapishanelerde yaptığı görüşmelerle ilgili. E, hani hakikaten çok kolay bağlantı kuramayacağımız eylemler yapan insanlarla çalışmış. Mesela tecavüz eylemi yapan insanlarla çalışmış. Oralarda bile e, onarıcı adalet çalışmaları yapıldığında sonuçlar farklı olmuş. Yani o insanı yok etmenin, o insana e, canını yakacak bir şeyler yapmanın hem olan eylemi değiştirme gücü yok, hem de bu eylemi bundan sonra toplumda bir daha yapılmayacağına ilişkin bir... E, İlham falan da vermiyor evet, hiç kimseye. Bir yere gitmiyor oradan. Halbuki onarıcı adalet çalışmasıyla, onarıcı koruyucu güç çalışmalarıyla çok daha farklı olabiliyor. Derin yaslar tutulduğunda e, şiddete maruz kalmış insanların da çok daha fazla şifalandığı örnekler var. Yani onarıcı, onarıcı adalet dediğin zaman karşı tarafında yani suç işleyen kişiyle de bir bağlantı kurup onun da, e, onun da karşılanmayan ihtiyaçlarını bilen dinleyecek gücün olması birazcık. Ondan sonra iki tarafında şifalandırılması gibi bir çalışma. Evet. Daha önceki programlardan birinde galiba söz etmiştik Canan. Ee, şey e, hakikaten toplumsal şifanın da başlayacağı e, bir yer olabilir mi diye düşünüyorum. E, şiddet eylemi yapanların yaptıkları eylemin sonucunun tamamen e, farkına vardıkları bir yer. Yani ta, hakikaten ne yaptığını derin bir yerde, içinde derin bir yerde idrak ettiğinde insan e, hem kendisi için hem de şiddete maruz kalmış insanlar için farklı bir şey başlamaya e, başlıyor. Yani farklı bir şifa başlıyor. O çatışma ortamında... Barış Dili kitabını radyoda bir gün e, üzerinden geçersek zannediyorum çok derin işleyeceğimiz bir konu. Evet bu cehalet başka bir ifadeyle bilmiyor olma halinle ilgili konuşuyoruz. Dördüncü ışıkta hayali ve sanrıla düşünceler. Mesela içimizden gelen bir sesin birisini öldürmemizi emrettiğini düşünme. Evet şimdi şiddetsiz iletişim programındayız. Fazla etiket kullanmaktan endişe ediyorum ama özetle Marşal Rosenberg diyor ki e, cezalandırıcı güç kullanma e, bilmemekten meydana gelir bazen de e, gerçekle da koptuğunda başına gelir <gülüyor> bu kadar <gülüyor> evet cezalandırıcı güçle ilgili e, sen konuşmuştuk galiba değil mi anne annenin elinden parasını almakla ilgili şimdi yaşlanınca e, benim annemle ilgili böyle alzheimer ...la ilgili bir, bir sıkıntısı olmuştu. Ee, koruyucu güçle annemi korumak amacıyla elinden parayı nasıl alırım diye düşünüp e, fotokopiden paralar yapıp annemin cüzdanına koymuştum. O geldi aklıma. Onu korumak için. <gülüyor> parayı harcamasın yanlışlıkla diye. Ee, evet onu da böyle burada anmış olduk. Evet e, Yaşlılarla ilişkimizde e, olabiliyor Özellikle e, Akli melekeleri ya da e, Hafızayla ilgili problemler or Ortaya çıktığında daha pek çok Yöntem var e, Mesela kendine zarar vermesini engellemek için e, Alanını Daraltmak Yani odayı kitlemek, Falan gibi şeyler e, önerilebiliyor Buralar işin tatsız yerleri gerçekten Bununla birlikte e, cezalandırıcı güç türlerine de biraz bakabilir miyiz diye düşündüm Canan. Cezalandırıcı gücü de düşündüğümüzde özellikle dayak meselesi var. E, Marshall Rosenberg'in bir sonraki programda konuşacağız. Okullarda e, önerdiği şeylerle ilgili e, koruyucu güç örnekleriyle ilgili örnekler vereceğiz. Ben e, dayakla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Bu haklı dayak haksız dayak meselesi var. Kadın hareketinde çok fazla konuşulmuş bir şeydir Yani o kadın o dayağı hak etti meselesi ki konuya döndüğümüz zaman yani hak etti meselesi başladığı andan itibaren hı hı. Mesela erkek dayağını haklı kılan bir bakış açısı kültürel bir koşullanma olarak etrafımızı çevirebiliyor Evet ee, halbuki e, yani haklı bir şey olabilir mi? Burası tam koruyucu gücün kullanılacağı yer. Anne hani babalar da çocukları döverken değil mi? Güç kullanmak zorunda kaldıklarını. Çünkü başka türlü çocuklara kendileri için iyi olan şeyi yaptıramadıklarını söylüyorlar. Yani bu ne kadar faydalı oluyor değer... <gülüyor> çocuğa? Burası tabii büyük soru işareti. Şeyi de söz etmek istiyorum bu cezalandırıcı e, güç türlerinden yine koruyucu gücü aradığımız yerlerden biri de aslında sözle cezalandırmak da e, çok güçlü ve ben e, birlikte çalıştığım yetişkinlerde bazen e, farkına varıyorum aynı zamanda kendimde farkına varıyorum çocuklukta cezalandırıcı cümlelere o kadar fazla maruz kalmış olabiliyoruz ki... Hı hı. Yani ufak bir karşı kaldırma, ters bakış bile bir cezalandırıcı e, enerji taşıyor olabilir. E, daha sonra sadece bunu fark etmemek, sadece bu hissi yaşamamak için bile... E, ...bazı yerlerde ağzımızı açmaktan kaçınabiliyoruz. Cezalandırıcı güç kullanımı aslında... E, ...gücümü mevcut sisteme verdiğim... ...ve kendim olmaktan çıktığım yer... Boyu. evet. Yani çocuklar belli bir şekilde davranmadığında mesela hatalısın, işte, bencilsin veya daha büyüyemedin bir türlü olgunlaşamadın gibi etiketliyoruz da. Değil mi? Evet. Ee, en korkunçlarından birini geçenlerde bir seminerde yaşadık. Bu senin suçun diye bir çocuğu yetiştirirsen o çocuk mesela kontrol freak olabiliyor, kontrolcü biri olabiliyor. Hı -hı. Evet... Yani cezalandırıldığımızdan korktuğumuzda o zaman başımıza geleceklere odaklanıyoruz. Yani ceza korkusuyla <gülüyor> iyi niyetimiz azalıyor ve kendimize verdiğimiz değer de düşüyor. Değil mi? Bu cezalandırılmış çocuklarla genellikle bu değer kendine değerle ilgili sıkıntılar oluyor. Evet. Bugün programda koruyucu güç kavramını biraz açmaya çalıştık Canan'la birlikte. E, kitaptan çok kısa bir cümle okuyacağım. Diyor ki Marşal Dozenber, koruyucu güç kullanımının ardındaki niyet birine zarar gelmesini veya e, büyük bir haksızlığı, adaletsizliği önlemektir. Cezalandırıcı güç kullanımının ardındaki niyet ise bireylere kötü olarak algılanan davranışları için acı çektirmektir. E, aslına bakarsan galiba Canan bütün özet e, yaptığım eylemin ardında birilerine acı çektirip çektirmemekle ilgili. Niyet. Niyet. Yine geldik, donduk, dolaştık niyetimize. Şiddetsizlik niyetimiz olduğunda istiyoruz ki koruyucu güç kullanma gücümüz olsun. Aynen öyle. Evet, programı kapatıyoruz. Haftaya devam edeceğiz. Ödül ve ceza okullar, çocuklar. Ee, bize yazmak isterseniz Deniz'in e-mail adresi tekrarlarsen Deniz e Deniz Spatar, gmail.com Deniz e okunduğu gibi Spatar, Samsun, Polatlı, Ankara, Trabzon, Ankara, Rize Evet çok güzel geri bildirimler alıyoruz Çok teşekkür ederiz çok hoşumuza gidiyor Aynı zamanda Instagram ve Facebook sayfalarında da başka arkadaşlarımızın etkinlikleri var Onları da bakmanıza davet ediyoruz sizi Evet bir de zaten doğal olarak şu an haberleşme biçimlerimizden biri Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden Canan irteme ya da Deniz Spatar'a yazıp önerileriniz ya da ricalarınız olursa iletebilirsiniz. Evet iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.